Ve azabillahi min Şeytanir rajim Bismillahi ve nes'ta'inuhu ve nes'ta'firu ve min ve min syyata Men ve men yudli falā Ve eşhedu ānla ilahi Ve eşhedu ānna Muhammedan abduhu ve ve hayral hediye hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri mütefâtıha. Her kul mütefâtat bid'a ve her bid'at dalale ve İman şubeleri dersimizde kitabın 34. hadisinde kalmıştık. Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet Hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Zina eden zina ederken mümin olarak zina etmez. Şarap içen, içerken mümin olarak içmez. Yine halkın gözleri önünde bir şeyi yağma ederken, gasp ederken de mümin olarak yağma etmez. Beyhaki diyor ki, Allah en doğrusunu bilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mümin olarak demekle bu kişi büyük günah işleyip günahtan uzak durmayı terk ettiği için, mutlak olarak imanı değil de imanının eksik olacağını kastetmiştir. Böyle yapan kişiyi daha önce de açıklandığı gibi tekfir etmek gerekmez. Bu konuda daha önce kitap ve sünnette farzı terk edenin veya büyük günah işleyenin uyarılması konusunda yapılan hepsi de hepsinde gerekli açıklama yapılmıştı. Bu ihtarlarla da imanın noksanlığının kastedildiği söylenmişti. Allah Teala Nisa 48. ayetinde Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasının dilediğine bağışlar buyuruyor. İman kitabında bunu böyle tevil etmemizin doğru olduğuna işaret eden haber ve eserlerden, yani rivayetlerden yeteri kadar zikretmiştik. Halimi burada itaatlerin imandan olduğuna, imanın artıp eksilebileceğine, iman ehlinin imanlarıyla birbirlerine üstün olabileceğine delalet eden rivayetleri zikretti. Biz de bunları iman kitabında zikrettik. İnşallah burada onların bir kısmına işaret edeceğiz diyor ve ilgili rivayetleri aktarıyor. Yani imanın Artı peksilmesi ve kişiden kişiye üstünlük e, arz edebilmesi bunun. Ömer bin el-Hattab radıyallahu dedi ki, Ebu Bekir radıyallahu anın imanı bütün yeryüzü halkının imanıyla tartılsa Ebu Bekir radıyallahu imanı ağır gelirdi. Yani burada Ömer radıyallahu işte insanların iman e, dereceleri bakımından birbirinden farklı olabildiğine işaret etmiş oluyor. Yine Ömer bin el-Hattab bazen bir veya iki kişinin elini tutup gelin imanımızı artıralım derdi. Ali radıyallahu anh diyor ki, iman kalpte beyaz bir nokta olarak başlar ve imanı büyüdükçe bu beyazlıkta büyür. İman tamamlandığı zaman bütün kalp beyaz olur. Nifak da kalpte siyah bir nokta olarak başlar ve kişinin nifağı büyüdükçe bu siyahlığı da artar. Bu kişinin nifağı tamamlanınca siyahlık bütün kalbini kaplar. Vallahi eğer bir müminin kalbini yarsanız, onun beyaz olduğunu görürdünüz. Bir münafığın kalbini yarsaydınız, kalbinin siyah olduğunu görürdünüz. Lumze, insanın diliyle tadına baktığı az bir lokmadır. Kalp de böyledir. Kalbe imandan az bir şey girer, orada genişleyip çoğalır. Yani Allah Azze ve Celle'nin de Hucurat Suresinin 14. ayetinde buyurduğu gibi, Bedeviler iman ettik derler. Hayır siz İslam olduk deyiniz, iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Yani aynı şey işaret ediliyor burada da. İman kalbe girer. E, kalbe girmesinden sonra kişinin taatleriyle bu artış gösterir. Hucur bin Adi Ali bin Ebi Talbi şöyle dediğini nakleder. Abdest imanın yarısıdır. Yine Ali radıyallah dedi ki sabrın imandaki konumu Başın bedendeki konum gibidir. Sabır gidince imanda gider. Muhammed bin Ebi İsmail el-Hasami bildiriyor. Ali radıyallahu an rahbe yerdeyken yanına bir adam gelip ey müminlerin emiri namaz kılmayan kadın hakkında ne dersin diye sorunca Ali radıyallahu an namaz kılmayan kafirdir cevabını verdi. Abdullah bin Mesud r.a. namaz kılmayanın dini yoktur demiştir. Burayde bin Husayb r.a. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim ve onların yani kafirlerin arasındaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. E, bu Müslümin rivayetli ettiği biraz. Yine Cabir r.a. de e, kişi namaz terk etti mi kafir olur lafzıyla. Bunlar geliyor. Tabi burada Behaki Rahimullah e, namazın terkini e, küfür değil de yani dinden çıkaran bir küfür değil de imanı eksilten küfürden gördüğünde yani küçük küfürden gördüğünden bunları burada zikrediyor fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen naslar bu konuda e, böyle bir tevli kabul etmeyecek şekilde açık Esved bin Hilal'in bildirine göre Muaz bin Cebel öğrencilerine bizimle oturun da bir müddet Allah'a zikredip iman edelim derdi yani e, Allah'ı zikretmek ve imanımızı artıralım. Yine İbn-i Mesud Radyalan'da bizimle oturunda imanımızı artıralım derdi. Abdullah bin Ukeym diyor, Abdullah bin Mesud Radyalan şöyle dua ederdi, Allah'ım imanımı ve fıkhımı artır. Diğer rivayette, yakinimi ve ilmimi artır. Sözünü söylerdi. Yani burada, İman kelimesi yerine, ikinci rivayette yakin kelimesi kullanılmış, fıkıh yerine de ilim kelimesi kullanılmış. İbn-i Mesud Radyolant dedi ki, sabır imanın yarısıdır. Yakin ise imanın tamamıdır. Yakin daha önce bahsetmiştik yakın meselesinde, yani ilimdeki, kişiye ulaşan ilimdeki inanırlığın, kişinin bu ilme itimadının artmasıdır. <gülüyor> Tamamen kesin bir inançla bir şeye bağlanmasıdır yakin. Demek ki bazı kimselerin e, iman ettiğinde yani hakkı bilip öğrenip buna iman ettiğinde yakinleri aynı olmuyor. Dolayısıyla yakin eşittir, iman olunca e, imanın tamamdır diyor İbn-i Kişi demek ki bu ilmini ve o öğrendiği şeydeki, ilimdeki mertebesini artırdıkça o kimsenin imanı da artar. Yani yakini arttığı için imanı da artar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir ismini yeni öğrenen kişi onu öğrenmesiyle imanı artar. Yani Allah hakkında bir ilmi artar. E, diyelim Muqid ismi. Mukeyt ismini öğrenir, bunun manasını öğrenir, Allah hakkında yeni bir şey daha öğrenir ve ona olan imanı artar. Allah'ın bir sıfatına da iman ediyor. Çünkü her isim bir sıfata delalet eder. Bunun manasını öğrenince, o mananın gerektirdiği şekilde kulluk etmesiyle de, amel etmesiyle de yine e, o konudaki imanını artırır. Yani amellerde, bunu artıran şeyler. Çünkü kişinin bu isim ve sıfatları, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına yakini arttıkça, yani Allah'ı tanıması arttıkça, azalar ona göre amel eder. Şayet bu artış olmazsa azalarda bu e, ya şeklen gerçekleşir veya hiç gerçekleşmez. Yani e, iç dış bütünlüğü önemli. Vücutta bir et parçası vardır ki eğer o bozuk olursa azaların amelleri de bozuk olur. Eğer o düzgün olursa, ağız alan amelleri de düzgün olur, buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kalpte herhangi bir ilim güzelce yerleşir ve onun hakkında yakin artarsa, yani ilmel yakin mertebesi oluşur, sonra bu aynel yakin mertebesine ulaşırsa, mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tanıyan bir kimse, Allah'ın reza sıfatını bilen bir kimse, bu konudaki itimadını, yakinini artırmış bir kimse, e, kolayca gaflete düşüp de bu konuyla ilgili haramlara girmez, girişmez. Bilakis Allah'tan bir beklentisi içerisinde olur. Diğer bütün sıfatlarında da e, bu şekilde. Yakin oranında kişinin azalarının intibakı da artar. Dolayısıyla azalarla yapılan ameller aslında kalbin yakinli artmasından kaynaklanır. Veya bazen sadece azaların amelleriyle yapılır. Mesela namazı kılması bir Müslümanın ee, başta belki huşusu yoktur. Yani bunun detayları yani ne için namaz kılıyor, kimin huzurunda duruyor bunlardan tamamen şuursuz bir şekilde namaz kılar kişi. Fakat bunun devam ettirmesiyle bu namaz kendisini bir takım kötülüklerden alıkoyarak her halkarda o kimsenin imanını artırır. Ve zamanla bu e, kalbini etkilemeye başlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarına farz kıldığı ibadetlerin hepsinin aslında birer temizlik olduğunu, tezkiye olduğunu, nefis teskeyesi olduğunu bildirmiştir. Mesela bizim hutbetül acıda okuduğumuz şeylere dikkat ederseniz, yani düşünürseniz hutbetül acıyı, burada emredilen şeyler kişinin hem maddi olarak azalarıyla gerçekleştirdiği amellere delalet eder, hem de kalp amellerine. Yani bu ikisi bir arada olmak zorunda. Zahiren yerine getirilmesi bazı şeylerin kalbe etki eder. Zahiren Müslümanların şekline bürünen kalbiyle yavaş yavaş o Müslümanların iman şuurlarına da intibak etmeye başlar. Zahiren kafirlere, müşriklere benzeyen kimse zamanla kalbini de onlara teslim eder. Önce bir tarhan hayranlığı başlar, bir futbolcu hayranlığı başlar, onun gibi giyinmeye başlar, onun gibi taranmaya başlar, onun gibi küpe takar falan filan. Bu kalbini de zamanla ifsad eder. Çünkü e, daha önce zikrettik bu hadisi. İmanın en sağlam kulpu velave ve beradır. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Bu en sağlam kulpu. Bu kulpu sağlam tutmayan herkes e, tökezlemiş, ayağını kaydırmıştır. Yani Allah için sevme, Allah için buğz etme. Fiiller hakkında Allah için sevme, Allah için buğz etme. Fiillerden buğz etme. kişiler hakkında Allah için sevme, Allah için buğz etme. Yani kişilerin fiilleri, bu imanın en sağlam kulbu kişinin kalbinde yerleşirse kişilere davranışı da ona göre şekillenir. Fiillere davranışı da ona göre şekillenir. Herhangi bir fiilden Allah için nefret etmesi gereken bir kimse o fiile yaklaşmaz. Eğer kalbinde bu yakın oluşmuşsa bu kalpte o yakın oluşmadan zahiren e, diyelim küfürden tevbir etmiş, Müslüman olmuş eski döneminde İslam öncesi dönemindeki batıl bildiğine varsa bunlar terk etmiş, İslam'a adapte etmiş kendisi. Mesela Avrupa'da görüyoruz. Adam e, 50 senesini, 40 senesini İngiliz olarak yaşamış. İslam'la tanışıyor. Müslümanlarda görmediği şekilde Sarık takıyor, entari giyiyor, sakalını bırakıyor. Yani pek çok da bunların hiçbirisi yok. Hemen o cahiliyeden kendisini sıyırmaya çalışıyor. İşte bu zahirde onlardan sıyrılış kalben neleri seveceğini, neleri sevmeyeceğini şekillendiriyor. Yani kalbinde bu şekillenmenin oluşmazlığını sağlıyor. Yani Allah Azze ve Celle... Ee, i̇nsanların fıtratına bunu yazmıştır. Bazen bu bilinçaltı olarak kendiliğinden gelişir. Ee, ben araştırmasını da yapmışlar hatta. Mesela e, erkeklerin uzun süre, yani bir neslin sakallarını komple tıraş etmesi artık onlarda kısırlığa, yani kadınsılaşmaya sebebiyet verdiği, kadınlık hormonlarının kişide oluşmasına sebebiyet verdiğini tespit etmişler. Yine e, altın takan erkeklerin veya herhangi bir sınıfın kıyafetini giyen kimselerin mail olarak onlara doğru mail ettiğini mesela asker kıyafeti giyenin tabiat olarak asker gibi olduğu kız çocuğuna erkek kıyafetleri giydirildiğinde onun erkeksileşmeye başladığı veya erkek oyuncaklarıyla oynadığında erkeksileşmeye başladığı erkeğe tam tersi ona kız kıyafetleri giydirilirse onda da kişiliğinde kadınsılaşmaların başladığı Bunlar tespit edilmiş zaten e, vaka olarak da gözlemlenen şeyler. Son zamanlarda işte eşcinselliğin, cinsi sapmaların e, yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu. Yani e, buna dikkat edilmemesi. Aleyküm. Aleyküm. Sağolun. Ammar Radyalan dedi ki, şu üç şeyi nefsinde toplayan imanın tamamını elde etmiş olur. Yanındaki az maldan da olsa infak etmek. Yani Allah için cömertlik. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak ve aleme selamı yaymak. Selam. Aleyküm selamun. At e At Ata bin Yesar diyor ki Abdullah bin Revâha bir arkadaşına gel bir saat yani bir an bir müddet iman edelim deyince arkadaşı biz mümin değil miyiz diye sordu i̇bn Revaha bilakis müminiz yani iman ettik fakat Allah'ı zikredip imanımızı artıralım dedi. Yani e, bir takım amellerle imanın artacağını söyledi. Cündüb el Beceli radıyallahu anh dedi ki biz gençliğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik ve onunla imanımızı artırdık. Bugün siz imandan önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Evet, bunu İbn-i de rivayet etmiştir. Buna benzer rivayetler var. Daha başka sahabilerden de geliyor. Şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim şekli, eğitim şekli bu. Mesela diğer bazı rivayetlerde biz beş ayeti öğrenmeden diğer beş ayete Geçmezdik. İyice öğrenip, yani o ayetin içerdiği hükümleri öğrenip, ezberleyip, onun gerekleriyle amel etmedikçe diğer beş ayete geçmezdik. Mesela i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayete göre 8 senede Bakara suresini ezberlemiştir. Çünkü eğitim bu şekilde. Yani içeriğiyle, ezberleyerek ve amele geçirerek öğrenme, yani başıboş bir eğitim değil, İçimizde işte Bakara suresini ezberleyen oldum mu gözümüzde büyüdü diyor sahabeler. Yani bugün işte siz imandan önce Kur'an öğreniyorsunuz diyor ya Cüneyd Epradiyalar. Bugün Kur'an eğitimi nasıl? Adam iki sene içerisinde hafızını tamamlıyor. Yani kurslarda iki sene içerisinde bunu tamamlıyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın öğretim şekiliyle değil tabii ki ve bu iki senede Kur'an ezberlerini gerçekleştirmiş adam, Kur'an'dan hiçbir şey bilmiyor icabında. Zaten amel etmiyor gereğiyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da haber vermiş. Ümmetimin kurralarının, yani Kur'an hafızlarının çoğu münafıklardan olacak diyor. Yani münafık ne demek? Bildiğiyle amel etmeyen kimseler. Söylediğiyle amel etmeyen kimseler. Bu İslam'ın emirleriyle amel etmeyen kimseler. Kur'an hafızlarının bu halde olması... İşte bu eğitimdeki bozukluktan. Çünkü iman olmaksızın bir Kur'an öğretti mi? İman olmayınca nifak oluyor. Adı İslam'sa, Müslüman'sa bir kimsenin ve onda imani altyapı yoksa o nifak üzere amel ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bize diyor gençliğimizde gençlik ifadesine dikkat edin. Bu sahabeler e, yani Ebu Said hudri radiyallahu anh İbn Mesud radıyallahu an, Musab bin Umeyr radıyallahu an, Berabe Nazif radıyallahu an, İbn Ömer radıyallahu an, İbn Abbas. Yani bu sahabeleri düşündüğünüz zaman kendilerinden en çok ilim gelen sahabeler. Yani Allah Resulü'nün rivayetlerini en çok aktaran sahabeler. Kadınlardan Ayşe radıyallahu an. Bunlar hep genç. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın vefat ettiği zaman bu sahabelerin yaşları 15 ila 25 aralığında. Ebu Musa Leşar radıyallahu Yani bu meşhur sahabeler. Dikkat edin. Bunlar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın meclisinde ilmi ezberlemiş, hadislere muhatap olmuş, Kur'an'ı öğrenmiş kimseler. Ve Bedir Harbi'nde 14 yaşında 13 yaşındalar. Uhud'da 15 yaşındalar. Bir kimse 14 yaşına basınca o savaşa alınıyordu. Yani Usame bin Zeydin, Hani o La İlahe illallah diyeni öldürdün mü? Ey Usame kıssası var ya. O sırada Usame radıyallahu anh, 17 yaşında. Ve ondaki şuura bak. Musab bin Umeyr'e bakın. Yani Musab bin Umeyr radıyallahu anh, 13 yaşındaydı Bedir Harbi'ndeyken. Katılamadı. Komutanlardan oldu sonra ama. O, o Musab bin Umeyr 13 yaşındayken Müşrik olan ailesine kafa tutuyor, iman için mücadele ediyor. Annesi babası bunları e, ayaklarından bağlıyor. Bu 13 yaşındaki bir çocuğun şuuru. Yani bu din için bu mücadeleyi veriyor bu insanlar ve ömürleri bunda geçiyor. Yani e, o yaştaki bir birisi yani gezmek, eğlenmek ister. Bunlar bunun peşinde değiller. Günümüzde bakın, adam 20 yaşına geliyor, 30 yaşına geliyor, hala oyun peşinde, bilgisayar oyunları peşinde. Umurunda değil. Mücadele yok. İşte Allah Resulü bize böyle öğretti, diyor bu sahabeler. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha 6-7 yaşlarındayken kulağından tutuyor ve ''Ey delikanım sana bazı sözler söyleyeceğim ki'' diyor. Bunları iyi ezberle. Yani nerede olursan ol Allah'tan kork diye başlayan uzun bir cümle. Şimdi düşünün, 6-7 yaşında bir çocukken bunu ezberliyor ve bugüne kadar bize geliyor bu söz, bu cümle. Akide'nin çok önemli bir meselesi. Yani o cümleyi İbn-i Recebel Hanbel'i kitaplaştırmıştır şerh ederken. Komple bir ciltlik bir kitap yapmıştır şerhinden. Yani hayatın pek çok alanını kuşatan bir söz. 6-7 yaşındaki bir çocuğun şuuruna işlenen bir şey bu. Bizde bu yaştaki çocuklar maalesef yani tam eğitimin verileceği zamanlarda işte küfür rejimlerinin okullarına veriliyor. Orada başı bozuk şeyler işleniyor bu çocuklara. İşte kadınlı, erkekli, haya duyguları alınıyor zaten. Eee Fıtratlar bozuluyor. Ondan sonra bizim karşımıza 30 yaşında bir delikanlı, genç gelirse geliyor ve işte Kur'an öğrenecek. Geçti. Hiçbir şey için geç değil ama yani batılla doldurulduğu için insanlarımız ilk önce bundaki batılların boşaltılması gerekiyor. Boşaltabilirsen. İlk önce cahilliğin terk edilmesi gerekiyor. Bunların teker teker sökülmesi gerekiyor ki sağlam temeller üzerine bina edilsin. O yüzden çocukların eğitiminde e, temiz bir şeyin üretilebilmesi için bir kere şu batıl kanalların önünün mutlaka kesilmesi gerekiyor. Fasık, isyankar, hatta küfür ve şirk ehli insanların bu çocuklara kendi ideolojilerini empoze etmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu gençlere bu şekilde bir eğitim veriyor. Önce biz imanı öğrenirdik. Çocuklar imanı öğreniyor. İmanın ne olduğunu öğreniyor. Yani imanın ne olduğu demek bir şeyi bildiğin zaman, öğrendiğin zaman onun gereği neyse canım parasına amel etmek demek. Biz bu imanı öğrenemediğimiz için belli yaşlara kadar aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor da o öğrendiğimiz, senelerce önce öğrendiğimiz şeyi bir türlü hayatımıza geçirmiyoruz. Ya işimiz engel oluyor ya Allah'ın Rezzak ismine itikadımızdaki pürüzler engel oluyor ya başka bir ismine başka bir sıfatına itikadımızdaki zaaflar engel oluyor. Çünkü biz ilmi imandan önce öğrenmişiz. Kur'an'ın emri, Resul'ün emri bize iman etmeden önce. Yani iman bizim kalplerimize yerleşmeden önce muhatap olmuşuz. Onunla muhatap olduğumuz için bildiğimiz bir sürü emirler yasaklar vardır. Hayatımızda izi yok bunlar. Çünkü onları düşündüğün zaman ben yarın artık şunu amel edeyim dediğinde karşına o iman sağlam köklenmediği için kalplerimize şeytanın vesveseleri dağ gibi yığılı veriyor ve biz ondan ürküyoruz. İman bundan ürkmemeyi gerektirir. İman sabrı gerektirir. İman imtihan edildiğinde sabrı gerektirir. Çünkü imanla imtihan edileceksin. Dünya imtihan yurdu. Bunun için var. Bu kulluğu ispat etmek için var. Bununla imtihan edileceksin. Allah'a itaatle sabretmek. İşte Ali Radıyallahu o yüzden söylüyor. Baş mesabesindedir. Sabır, imanda baş mesabesindedir. Sabır gitti mi iman da gider diyor. Yani sen... Allah'a itaatinden dolayı imanı gerçekleştirirken, itaatinden dolayı karşılaştığın bir musibetten dolayı sabretmez de geri adım atarsan, bak iman gitti, o konudaki iman gitti. Sonra başka bir şeyle karşılaştın, orada da gitti. Sabır olmayınca işte iman peşinden e, gidiyor. Ebu Hüreyre Radyalan diyor ki, Üç şey imandandır. Kişinin soğuk bir gecede ihtilam olduğunda, cünüp olduğunda, Allah'tan başka kendisini kimse görmediği halde usletmez. Çünkü bu üzerine vacip bir hak. Sıcak bir günde oruç tutması ve kişinin ıssız bir yerde Allah'tan başka kendisini kimse görmediği halde namaz kılmaz. Sırf Allah'a itaat ederek, Allah'a kulluk için, onun karşısında zillete e, bürünerek namaz kılmaz, secde etmez. Evet, burada Ebu Hürer Radyalant'tan, Umeyr bin Habib bin Humayşe'den, Radyalant'tan ve bazı sahabelerden, iman artar ve eksilir sözleri aktarılmış. Umeyr bin Habib diyor ki, iman artar ve eksilir, kendisine onun artması ve eksilmesi nedir diye sorulunca, imanın artması Rabbimizi anmamız ve ondan sakınmamızdır. Eksilmesi ise Rabbimizden gafil olmamız. Unutmamız ve ihmal etmemizdir. Yani ondan sakınmamak, onun emrin yerine getirmemek, yasağından e, kaçınmamak. Hişam bin Ur ve babasından yani Ur ve bin Zubeyr radiallahu naklediyor. Kulun güvenilirliği eksilince muhakkak ki imanda eksilir. Emanet e, güvenilir olması eksilince muhakkak iman da eksilir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle e, mutabık. Üç şey kimde bulunursa o münafık veya nifaktan bir şube üzerindedir. İşte söz verdiğinde sözünde durmaması. Bak bu emanetle alakalı. Emanet edildiğinde hıyanet etmesi. Bu da emanetle alakalı. Söz konuştuğunda yalan konuşması. Konuştuğunda yalan söylemesi. Bu da emanetle alakalı. Yani bunlar hep güvenilirlikle alakalı şeyler. Bu şubeler eksilince muhakkak işte iman eksiliyor. Adi bin Adi diyor ki, Ömer bin Abdülaziz bana şöyle yazdı. Derim ki, muhakkak ki imanın sınırları, kanunları ve farzları vardır. Kim bunları tamamlarsa imanı da kamil olur. Bunları yerine getirmeyenin ise imanı kamil olmaz. Yani bu imanın artması ve eksilmesini ifade eden bir söz. Aynı şeyi mücahit, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir şeklinde söylüyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın o kuşları nasıl dediklerini bana göster demesiyle ilgili ayetin geçtiği yerde, inandım fakat kalbimin mutmain olması için'' demişti kavlini. Kalbimin mutmain olması için demek, imanımı daha da artırmak için demektir diye tefsir ediyor. Yani imanım artsın diye. Yani bu hoşları nasıl yarattığını bana göster ey Rabbim diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Ne oldu? inanmadın mı? diye sorunca Allah Azze Celle, iman ettim fakat kalbim mutmain olsun diye. Yani bu mutmain olsun diye kısmı işte imanımı artırmak için manasındadır diyor. Bunu Said Bin Cübey ve İbrahim En Neha'yı de söylemişlerdir, bu şekilde tefsir etmişlerdir. Bekir bin Abdullah el-Müzeni Rahimullah bildiriyor. İsa Aleyhisselam havarilerinden birine bana elini göster ey imanı kısa dedi. Bu olay İsa Aleyhisselam suyun üzerinde yürüdüğünde vaki olmuştur. O zaman bir kişi onu takip ederek ayağını suya koyduğunda batınca İsa Aleyhisselam ona elini göster ey imanı kısa dedi. Yani imanı eksik dedi. Abdurrahman bin Sabıt şöyle dedi. Vallahi yeryüzü halkının imanının Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın imanına denk geleceğini düşünmüyorum. Mekke halkının imanında Atanın imanına denk geleceğini düşünmüyorum. Bütün bunlar işte ümmetin selefinin, sahabe-tabi'nin imanın söz ve amel olduğu ve artıp eksildiği hakkındaki ittifaklarını ifade eden rivayetler. Nafi bin Ömer bildiriyor. İbn-i Müleyke'ye seninle imanının Cibril'in imanı gibi olduğunu iddia eden bir kişi oturuyor denince şöyle karşılık verdi. Vallahi allah Teala Cibril'i överek üstün tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki o çok şerefli bir elçinin sözüdür. Büyük bir güç sahibi, arşın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan bir elçinin. Orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir. Arkadaşınız da bir deli değildir. Siz mihranın ki her zaman içki içtiği için ceza olarak dövülürdü imanının Cibril'in imanı gibi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Yani bir e, bidat olarak mürciye tarafından bu söz ortaya atılmıştı. Bunu söyleyenlerden birisi de Ebu Hanife. İşte benim imanım Cibril'in imanı gibidir e, sözü. İşte burada mihrandan bahsediyor. Mihran diye birisinden bahsediyor. Bu fasık birisiymiş. Yani içki içen ayyaş. Bundan dolayı e, sopa cezası uygulanan birisi. Müslümanlardan birisi ama fasık. Bu kimsenin iman hiç Cibril'in imanı bir olabilir mi? diyerek e, insanları düşünmeye sevk ediyor. Nelik bin Ebu Numan bildiriyor. Meymun bin Mihran ve bir adam mürcelik görüşü üzerinde tartışırken bir kadının şarkı söylediğini duydular. Meymun Raymolla, bu kadının imanı nerede? Meryem binti İmran'ın imanı nerede? dedi. Yani Meryem binti İmran, İsa Aleyhisselam'ın annesi, e, onun imanıyla hiç şu şarkıcı kadının imanı bir olur mu? Meryem aleyhisselamın imanı onu bu gibi boş şeylerden, düşük işlerden, sefi işlerden alıkoyuyordu. Bunun imanı nerede? Onun imanı nerede? diyor. Bunun üzerine o mürceli savunan kişi bir şey demeden gitti. Hasan el-Basri dedi ki, iman, Gösteriş ve temennilerle değil, yani iddia ve temennilerle değil, kalbe yerleşip amelle tasdik edilmesiyle vücut bulur. Yani imanın gerçekleşmesi temenniyle olmaz. Kalbe yerleşip amelle tasdik edilmesiyle meydana gelir. Yani kalbe yerleşen o şeyi amelin tasdik etmesi gerekir. Kim güzel söz söyler ancak salih olmayan kötü amel yaparsa Allah bu kulu kendi sözüyle baş başa bırakır. Her kim de güzel söz söyler ve salih amel de işlerse Allah onun bu amelini kendi katına yükseltir. Zira Allah Teala şöyle buyuruyor. Kudret isteyen kimse bilsin ki kudret bütünüyle Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri de yararlı iş, salih amel yükseltir. Kötülük yapmakla düzen kuranlara, onlara çetin azap vardır. İşte bunların kurdukları düzenler boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Beyhakirahimullah diyor ki, bu söz iman konusunda da Muhammed bin el-Hanefiye, ki Ali radiyalan oğludur, Atâ bin Ebi Rabah, i̇bn Siyrin, Ubeyd bin Umeyr, Veyd bin Münebbi, Hubeyd bin Ebi Sabit ve Evzayi, Malik, Süfyan bin Uyeyne, Hudayl bin İyad, Şafii, Ahmet bin Anbel, İshak bin İbrahim el-Hanzali, Muhammed bin İsmail el-Bukhari gibi Müslüman alimlerden bize rivayet olundu. Yani ondan akidesi de e, bu şekilde bize nakledildi diyor. Rabbi Şafi'nin e, namaz imandandır dediğini aktarıyor. Hayvanı keserken besmele çekmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e salat getirmek konusunda da kişinin hayvanı keserken besmele ile beraber Allah Resulüne salat etsin demesini kerek görmem bilakis güzel bulurum. Tabi bu İmam Şafii'nin reyi. Bu dinde delil değildir. Ta ki bu konuda hadislerden rivayetlerden bir delil oluncaya kadar. Eğer Allah'a inanarak ve kulluk maksadıyla Allah'ı zikredip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getirirse bunu yapan inşallah sahab alır diye iddia ediyor. Fakat böyle bir şey ancak Bizim bu nasıl yani İmam Şafi bu görüşünde hangi nasla dayanıyorsa o nasıl bilmemize bağlı. Bizim bildiğimiz sadece Allah'ın adını anmak. Evet. Şafi yine Rabi bin Süleyman rivayetinde iman söz ve amelle vücut bulur, artar ve eksilir dedi. Burada zikretmemiş lalqai Şerhu Usul-i İtikadi kitabında Bizim diyor, kendisinden ilim aldığımız herkes, yani tabi'in, tebevd tabi'in, iman artar ve eksilir diye ittifak etmişlerdir diye, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir diye ittifak etmişlerdir diye bu icmayı naklediyor. Evet, bu selefin icma ettiği bir konu. İmanın söz ve amel olması, yani söz derken kalbin sözü ve dilin sözü, amel derken de kalbin ameli ve azaların ameli. Bu artar ve eksilir. Abdullah bin Ubeyid bin Umeyr dedi ki, iman komutan, amelde onu sevk eden, yönlendirendir. Nefis ise serkeşlik edip isyan edendir. Komutan zayıflık gösterse, yani iman zayıflık gösterse, onu yönlendiren, sevk eden şoför, nefis, ona uyum göstermez. Nefis zayıflık gösterse, komutan ona uyum göstermez. Bu ikisinden biri olmadan diğeri de olmaz. Hayır üzere olmak için Allah'a imanla, onun için amelin veya Allah için amel ile ona imanın bir arada olması gerekir. Yani amel olmadan iman olmuyor. Ebu Sinan aktarıyor, hak güzel sözler ona yükselir, o sözleri de salih amel yükseltir ayeti hakkında. Salih amel güzel sözü yükseltir diye tefsir etmiştir. İmanda istisna meselesi bir adam Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında ben müminim deyince İbn Mesud şöyle karşılık verdi. Ben cennette olacağım da de. Böyle de diyebilirsin. Yani bunu söylediğine göre ben cennetteyim de diyebilirsin. Ancak bizler ben müminim yerine Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ediyoruz deriz. İbrahim Enneha'yı rivayet ediyor. Bir adam Alkame'ye sen mümin misin diye sorunca Alkame...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 Ve onlara dua edersiniz. Allah da şöyle buyuruyor. Allah iman edip salih amel işleyenlerin dualarını kabul eder ve lütfundan onların sıraplarını artırır. Şura suresi 26. ayet. Bu hadiste Muaz R. belli bir şahsa değil, bir topluluğa hitap etti. Ve hadisin sonunda cennete giriş kısmında istisna yaparak ümid ederim dedi. Yani bu aleyhde bir delil getirilemez diyor Beyhaki burada. Said bin Yasar anlatıyor. Ömer bin el-Hattab R. Şam'da bir adamın mümin olduğunu söylediğini öğrenince Şam'daki valisine adamı kendisine göndermesi için mektup yazdı. Adam Ömer radıyallahu yanına gelince mümin olduğunu iddia eden kişi sen misin diye sordu. Adam evet ey müminlerin emiri karşılığını verdi. Ömer radıyallahu yazıklar olsun sana. Bunu neye dayanarak söylüyorsun diye sordu. Adam siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber müşrik, münafık ve mümin olarak sınıflara ayrılmamış mıydınız? Siz sen hangi sınıftandın deyince Ömer Radyalan bunu doğrularcasına elini uzatıp adamın elini tuttu. Yani bu adamın e, buradaki mümin ifadesini Müslüman kelimesi yerine kullandığı ortaya çıktı. Yoksa e, iman kemaline iddia manasına değil. Sadaka bin Halid Osman bin Esved'in şöyle dediğini nakleder. Ata bin Ebi Rabah'a ben mümin olup olmadığımı bilmiyorum diyen kişi hakkında ne dersin diye sorunca şöyle dedi. Subhanallah. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Müminler o kimselerdir ki gaybe, iman ederler. Allah'ta görünmez, yani gayb'tir. Kim gaybe inanırsa bu kişi Allah'a iman etmiştir, dedi. Ahmet şöyle dedi, Muaz'dan Allah'a ve peygamberlerine iman edenlerin mümin olarak adlandırılmasıyla ilgili olarak, Ömer radiyalan ile ata'nın hali durumun ifade edilmesini tasvip eden ve mürsel haberleri hakkındaki rivayetler bunlardır. Bunlara cevap olarak halimi şöyle dedi, Müminin ileride düşebileceği kötü durumlardan dolayı hali hazırdaki durumuna bakarak kendini mümin olarak adlandırması uygun değildir. Böyle bir durumdan Allah'a sığınırız. Çünkü eğer öyle duruma düşerse daha önceki imanı boşa gitmiş olur. İmanı toptan yok sayılmaz ama yaptığı amellerin sevabı boşa gider. Halim'i bu konuda genişçe açıklama yapmıştır. Seleften de, Kişinin kendisini mutlak bir şekilde mümin olarak nitelendirmesini uygun görmeyenler vardır. Böylesi bir nitelendirmeyi uygun gördükleri yerlerden biri de kişinin istisna etmeden ''Ben müminim, mümin olarak yaşar, mümin olarak ölür ve Allah'a mümin olarak kavuşurum.'' demesidir. Bundan dolayıdır ki i̇bn Mesud şöyle demiştir. ''Ben cennetteyim de çünkü mümin olarak ölen kişi cennette olur.'' Çünkü hayatının sadece belli bir anında veya gününde veya yılında mümin olabilen her kişi cennete girecek değildir. Buradan da anlıyoruz ki Abdullah bin Mesud radıyallahu bu sözünü Allah'a tevekkül etmeden kendi imanına dayanarak kat'i bir şekilde her durum ve zamanda mümin olarak yaşayıp mümin olarak öleceğini düşünenler hakkında söylemiştir. Yani kimse böyle bir iddiada bulunamaz. O anlık yani iman üzere olabilirsin ama... Ee, bu hal üzere öleceğin garanti değil. Ancak müminin şu an mümin biriyim demesi kabul edilemeyecek bir durum değildir. Yani bunu mutlak olarak reddetmek gerekmez. Bu kişinin gelecek içinde mümin olacağı yöndeki ifadesi de geç, e, geçerli olur. Ancak bu da Allah Teala'dan beni şimdiki imanımda sabit kılmasını, ve beni hidayete erdirdikten sonra onu benden çekip almamasını temenni ediyorum şeklinde anlaşılmalıdır. İstisnanın makbul ve uygun görüldüğü diğer bir durum da kişinin imanının özüne yönelik değil de kemaline yönelik istisnada bulunmasıdır. Hatta adam birisi kendisine sen mümin misin diye sorunca, Şöyle karşılık vermiştir, ''Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve Allah'tan olduğuna iman ediyorum. Ancak Allah Teala'nın, müminler ancak Allah'ın anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dost kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.'' İşte gerçekten iman etmiş olanlar bunlardır. Onlara Rablerinin katından mertebeler, mağfiret ve cömertçe vermiş rızıklar vardır. Ayetine belirttiği kimselerden olup olmadığımı bilmiyorum demiştir. Yani imanın aslı bakımından evet müminim ama imanın kemali bakımından işte bu istisnayı yapıyor. Onlardan mıyım, değil miyim? İnşallah onlardanımdır manasında. Katade kendisini küfürden uzaklaştıracak olan imana sahip olduğunu ifade etmiş. Allah Teala'nın bahsettiği ve kendilerine mağfiret ile mertebeleri vacip kıldığı mümin topluluğun vasıflarına sahip olup olmadığını bilmediğini söylemiştir. Buradaki şüphesi de kendisini sadece azaptan kurtaracak olan ve küfürden ayıran bir imana sahip olup olmaması konusunda değil. Yani bunda bir tereddüdü yok. Allah katında bağışlanma ve mertebeleri vacip kılacak kamil imana sahip olup olmadığı yöndedir. İstisnai bu iki durumdan herhangi birinde kullanmakta imanda şüpheli olmayı gerektirmez. Ahmet, yani İmam Beyhaki der ki bu manada bir rivayet Hasan-el Basri'den bize rivayet olundu. Temmam bin Necih bildiriyor. Bir adam Hasan-el Basri'ye iman hakkında sorunca Hasan-el Basri şöyle dedi. İman iki çeşittir. Sen bana Allah'a, meleklerine, kitaplarına, cennete, cehenneme, öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman ile ilgili soruyorsan ben müminim. Yani ben bunlara iman ediyorum. Eğer Allah Teala'nın az önce okuduğumuz Enfal 2 4. ayetleri bu ayetinde bahsettiği ile ilgili soruyorsan vallahi ben onlardan olup olmadığını bilmiyorum demiştir. Ebu Abbas Es-Sakafi bildiriyor. Kutaybe bin Said bu İslam alimlerin Sünnetten çıkardıkları hükümdür deyip yukarıda geçen olayı anlattı ve şöyle devam etti. İman artar. İman söz, amel ve niyettir. Namaz imandandır. Zekat imandandır. Hac imandandır. Eziyet veren bir şey yoldan kaldırmak da imandandır. Bize göre insanlar Allah'ın buyruklarını ikrar etmede, kabul etmede, hadleri, şer'i cezaları uygulamada ve mirasta adlandırdığı şekilde mümin sayılırlar. Onlar için ne gerçek mümin, ne Allah katında mümin, ne de imanlar Cibril ve Mikail'in imanı gibidir deriz. Çünkü Cibril ve Mikail'in imanı kabul edilmiştir. Başkalarının imanının kabul edildiğini biz bilmiyoruz. Vekilin bildirdiğine göre Süfyan es Sevri, ben müminim. Kıble ehlinin, yani Müslümanların tümü de nikah, diyet ve miras gibi konularda mümin sayılırlar der. Ama ben Allah katında müminim demezdi. Allah en doğrusunu bilir ama bundan kasıt ileride durumunun ne olacağının e, kendisinin değil de sadece Allah'ın bilebileceğidir. Zira etsevri işi ileride ne olacağını bilene havale edip, Allah'a havale edip o anda bulunduğu durumu ifade etmiştir. Yani aslında Müslüman olduğunu ifade etmiştir. Bu tıpkı Allah Azze ve Celle'nin ayetinde قُولُ e, اَمَنَّا diye devam eden ayet de olduğu gibi. Deyin ki, işte biz Allah'a iman ettik, meleklerine iman ettik böyle dememiz emrolunuyor. Bu İslam'dır. Yani eğer iman İslam manasında kullanılarak bir kişi ben müminim diyorsa bu sorun değil. Ama bununla kastettiği ki mürcienin e, söylediği şey budur. Ebu Hanife'ye e, isnat edilen görüş budur. İşte benim imanım Cibril'in imanı gibidir. Sözü. Böyle bir görüş. Veya işte bu e, Müslümanların hepsi mümindir. Bunların arasında münafık yoktur demeleri. Bu mürci akidesidir. Yani Müslümanların arasında münafık da vardır. Fasık da vardır. Ve imanları asla bir değildir. Mertebeleri farkıdır. Bu mürci akidesine göre ise hepsi birdir. Hepsi mümindir. Bunu reddeden açık rivayetler yani o Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh, Resul falanca kimse mümindir. Ona da e, ganimetlerini ver. Öyle demediyor diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bilakis Müslim de. E Allah Resulü mümindir diyor. Saddın Vakkas bu maksadı anlamıyor. İki veya üç sefer bunu tekrar edince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ancak Müslüman diyebileceğini, mümin dememesi gerektiğini bildiriyor. Yine bu konuda e, delillerimizden birisi şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Baki kabristanına gittiğinde şöyle selam veriyor. Esselamu aleyküm ya ehledari kavmil mu'minin, Ey müminler, diyarının sakinleri. İnşallahu, inşallah, Allah dilerse. İnna bikum lahikun. İnşallah yakında biz sizin aranıza katılacağız. Yani... Onlara müminler diye hitap etti. İnşallah biz sizin aranıza katılacağız. Yani müminler olarak katılacağız. İşte bu imanda istisnanın, inşallah müminim demenin delilidir. Ve bunun gibi daha başka deliller zaten e, muhtemelen ileride gelecek bir kısmında geçti. Allah izin verirse iman lafızları başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Subhanakallâhum ve bihamdik ve eşhadü en lâ ilâhe illântevâhteke lâ şerikelek ve estağfurke ve tuğbileykim.